Sosyal çalışmalar. Maske, bu sırasında bu zamanlar biraz macrasında toprak oluyor yani, Allah'ın yardım etmekten bahsediniz ile beraber yapımı başka şeyler nelerdir? Şimdi Allah'ın biline yardım etmeyi bize Allah Kur'an'a emrediyor. Bir kere bu, Allah'ın biline yardım etmekle bahsetmekle ben beni bahsetmiyor. Bunun kıymetini, kuvvetini bilin diye söylüyorum. Allah'ın helaliyetleri Saf Suresi'nin sonunda buyuruyor ki, Yahya dedi ki: "Allah'ın kuyunu en sarmal, en iman edenler. Allah'ın dininin yardımcıları o olur. Onun için hepimizin Allah'ın dinine yardım etmek boyunlu olur. Allah'ın dinine yardım etmenin şekli, efendim, en önemli şekli, tabii Allah'ın dinini yayma çalışmasıdır. Kur'anı öğretme çalışmasıdır. dini öğretme çalışmasıdır. Temin ve eşme çalışmasıdır. Fakat çalışma sadece bundan ibaret değildir. Mali çalışmalar yapılabilir, efendim e, yani vali e, yönden İslamı destekleyici çalışmalar yapılabilir. Her mesleğin kendine özgür hizmetleri olabilir. Mesela Fransa'nın Strasbourg şehrine ben gittiğim zaman oradaki Müslüman kardeşlerim bana der ki ''Hocam burada Müslüman olmuş bir şey var, e, karı koca doktor var.'' ''Müslüman olmuş, karı koca doktor var.'' dediler, bir tanışalım dediler ki, onlar şimdi Afganistan'a gitti. Her sene yıllık iznini alır almaz, bu Kuransız kökenli efendim, erkek doktor ve hanımı, bayan doktor, her sene Afganistan'a giderlermiş, Afgan mücahitlerine tıbbı hizmet götürürler. Doktor çünkü, yapabileceği o. Yani doktor, tıbbı hizmet götürür, esacı, esacı tutar, ilaçları toplar, götürür. Yani verin fazla ilaçları, bir kampanya yapar. Alıp götürdü mesela. Mühendis, eğer başka şeyi planlar. Sosyolog, başka şeyi planlar. Mesela oturup İslam toplumunun gelişmesi için ne yapmak gördüm. Asker, başka bir şeyi planlar. Mesela, Afganistan'da harp olurken, ben bu harbin Afganlıların rehine bitmesi için bir şeyler yapmak gerekir diye oturduk dergilerimizde düşündük. Konuştuk, dedik ki, generallere gidelim. Harp, generallerin mesleği. Afran mücahitlerine bizim generaller, yani taktik öğretsinler, strateji, taktik, neyse bu askeri işler, çalışmaları şekli şemaydı. Ve hani gittik generalleri aradık, bulduk, ne yapayım? Afranistan'da savaş var, siz de askerlik gözünden yardımcı olun bu zavallılara. Bunlar şeyi bilmiyorlar, taktik bilmiyorlar. Aynı şey borsla yersek de olabilir. Onun üzerine onlar bazı çalışmalar yazdılar, makaleler yazdılar, biz de dergimizden eşittik filan. Yani asker kendi sahasında hizmet eder, sosyolog kendi sahasında hizmet eder, pedagog kendi sahasında hizmet eder. Akşam ben pek anlamadım ama bu Bernard Bey'in üzerinden, dergilerinde kullandığı takdiklerden, şartlandırmak lazım bir şeyler filan bahsetti. Yani bunlar da işte sosyal psikolojiyle ilgili, işler de, delikler. ...domuz gibi, yılan gibi, çıyan gibi çalışmalar yapıyorlar. E da melek gibi çalışmalar yapsınlar bunların karşısında. Aslan gibi, kaplan gibi, domuzu alt etki ne varsa... ...böyle güzel çalışmalar yapsınlar. Şeye göre, mesleğe göre, her mesleğin erbabının yapacağı çalışmalar var. Adam romancı. Yani İslami roman yapsın. Var mı İslami roman yapsan mesela? Ömer'im... Evet. Niye Niyeli Abdullah mesela, en basit. Yani belki roman tekniği bakımında sanat değeri bakımından yüksek bir eser değil ama İslam bir ideoloji veriyor. Onu yazan Ömer Okşu da bizim ihvanımızdır. Her zaman karşısında yazarlık yapıyor. İhvanımızdır. Hocamızdan ders verdi. Evet. Roman sahasında bir hizmet. Necip Fazıl ne Şair Şaira'da. Şiir sahasında hizmetidir. Şiir okuyor, şiir yapıyor. Yani her meslek, erbabı İslam'a hizmet şekli vardır. O şekli kendi daha iyi değil. Ben belki bilemem. Çünkü mesleğin inceliğini bilmiyorum. Mesleklerin isimlerini kavrayamayacağına kadar çoğaldı meslekler. Porselen işlemeye çalışıyor muyum? Bütün bir kere sınırmak arkadaşlarımın, ne yapıyorsunuz dedim. Çarap Çöndek mi yapıyorsunuz? dedim. Yok, eğer başka teknik şeyden biliyorumlar. Porselen, yani sadece beyaz filan demek değilmiş. Yani bilimler gelişti. Şu size dışı şeyi şey de öne alalım. Biraz önce hanım kardeşlerimizin organize olmasından bahsettiniz. Bizim İngilizce Kolejlerimiz var ve buradaki hanım kardeşlerimizin iyi bir dil öğrenip dönüş ve hizmet öğrenilmenin bir durumunu. Ne dersin? Çok güzel bir şey. Olabilir. Evet, bizim Kolejlerimiz var. Şimdi mesela P çalışan şey var. Asfalt Kolejimiz var. Bağdarbaşı. Ondan sonra Üsküdar'da Kız Kolejimiz var, o Kız cümesi. Şimdi Çamlıca'da çok büyük bir bina tuttuk, bu sene kiralık, o faaliyete geçiyor, bu İstanbul'daki. İskender Paşa'nın yan tarafında okul yaptık, o çalışıyor. Ondan sonra Jede Yalova'da Asiller Kolejimiz var, o böyle Yalova'da vilayet oldu galiba, iptal olmadı, vilayet olmazsa. Orası gelişti, orada güzel, yani kızlarınızı gönderebilirsiniz, yatılı. İslami eğitim gördükler, İngilizce takviyeli. Ee, mesela, e, neresiydi orası Aksaray'da, vidayet olan Aksaray'da, e, hani, 32 derslik bir e, kolejinin temeli buraya gelmeden birkaç ay önce attık. Vali Belediye Başkanı hepsi geldi, yağmur altında şakır çakır çakır çakır çakır çakır çakır. E, temel atma törenini yaptık. İşte o da inşallah bir seneye kadar nasıl gideceğiz falan diyorlar. bir i̇şte, sene, iki sene neyse olacak. Efendim, e, şeyde bir tane var, İzmik'te bir tane kocaman bir şeyimiz var, kompleksimiz var, kümiye diyorum. Orada ilkokuldan bir sene kadar her şey olacak. İzmik'te, efendim, e, bir hocamlarının başladığı bir yer, güzel bir şeyimiz var. Anapazak'ta kuruldu, faaliyete geçecek. Ankara'da kuruldu, çok güzel. Çevre yollarının kavşağına yakın bir yerde güzel bir eser oldu. Efendim, faaliyete geçecek. Yani birçok okullarımız var, bunlara da eleman lazım. Anında öyle hizmet görebilirler. Iştahı. Amerikan merkezlerinde satılan etler, tavuklar böyle biz yiyebilir miyiz? Evet. Bu en fazla konu. İyi. Bunlar da o fiyatlar. Böyle baktığınızı diyeyim. Bunlar İki yanımda var. Sultan 2. Abdülhamid Rahmet'in bazı İslami çevreler tarafından yönetilmen olumsuz görüşlere ilişkin görüşleriniz nederdir? Ülkelerim kardeşlerim normal olarak her insanın veziyetleri ve zaafları olabilir. Sizin de var. Yani kendinizin de kufurlarınız vardır. Siz biliyorsunuzdur. Veya arkadaşlarınız rahatsız oluyorlardır, yakasitliyorlardır. Bin taraflarınız vardır. Her insanın iyi ve kötü tarafları vardır. Yalnız Abdülhamid han hakkında yani bizim bayağı büyük bir kardeşlerimiz, ağabeylerimiz bize büyük kimseler çeşitli konuşmalar, yazış, yazılar, yazılar, eserler ortaya koydular. 1. fazında daha başka kültürel şeyleri var. Efendim e, sonra yeni yetişen tarihçi, kültürolog derimizin insan türüye yakın mevzilere e, silmek gibi kimseler çok konuları var. Evet. Afirhanlı'da düşman olan insanlar, İslam'a düşman olan insanlar. Bir kere bunu bilin. E, İslami Birliği, Osmanlı Devleti'ni parçalamak istiyorlardı. Bizim Osmanlı Devleti'ni parçalamak istiyorlardı. <gülüyor> Osmanlı'da biliyorsunuz, <gülüyor> efendim. De. Onun için Afirhanlı'da düşmanlardı diye parçaladılar. Afirhanlı'da parçalamak için uğraştı. Biraz polisiye tedbirleri falan arttırdı, sanatörü, marşatörü gönle. Oradan da Kızıl Sultan dediler, despot dediler bilmek baskıcı dediler baskı şeye gidiyor. yani devleti parçalamak isteyen insanlara karşıydı. bunu anlamamız lazım yani e, hiçbir ülkede hiçbir devlet o devleti yıkma hürriyeti tanımaz kimse hiçbir <gülüyor> devlet ama bizde böyle şeyler oldu ve bunu yapanlar hürriyet kahramanı olarak ortaya çıktı kitaplarda hala yazılıyor Devleti yıkanlar, hain olması lazım, Mezarların asılması lazım bir işte. Yani kesi öldü madem, mezarı ölen bir işle ömrüm, asmak lazım havaya, sembolik olarak. Çünkü hain adam, devletin parçalanmasına yol açmış adamlar, kahraman oldu. Sahte insanlar, kahraman oldu. Onun için bu konuda sahte kahramanlar diye şiraflar yazanlar var. Atıyor, de kızıl sultan dediler. Kızıl sultan değil. Evet. Müddeteyim bir insan, derviş bir insan. Müslüman bir insan, milletini korumaya çalışan bir insan, toprak bütünlüğünü şey yapmaya çalışan bir insan. E bir biraz biraz baskı yapmış. Gelsin de, sağ olsun da başımızda biraz baskı yapsın bize. Yani bir takım iyi insanlar gelsin de biraz baskı yapsın. Ben şahsen kendim şöyle zorunun para kamsız gibi bir kamçı imal etmek peşindeyim. İnşallah burada da dualar bir zor onun kara gibi büyük kamçı böyle uzan, uzağa doğru uzanan, şah diye böyle şimşek gibi çakan bir kamçı yapmak istiyorum. Şimdi bazılarının sırtını açıp kamçılamak lazım. Yani müslümanı var, dövmek lazım açıkçası. Bazılarının hüzaya gelmesi lazım, gerekiyor. O baskının yapmaması lazım. Yani bizi yanlış yola gittiğimiz zaman doğru doğrultacak, dürüst bir takım idarecilere ihtiyacımız vardır. Hazreti Ömer gibi diyelim. Hazreti Ömer gibi idarecilere ihtiyacımız vardır. Hazreti Ömer kamçıyla ile girermiş diye efendim pazar yerine kamçı girermiş sorarmış. Gel bakalım faizi biliyor musun sen? Nasıl alışveriş yaparsan helal olur. Nasıl yaparsan haram olur. Bilmiyorsa kamçısıyla vuruyormuş. Ölüm atıyormuş milletin Hazreti Ömer şarşıya pazarı geldi diye. Peygamber Efendimiz kendi çarşı pazara çıktı, malları kontrol etti. Hatta bir malın baktı, üstü güzel, elinde soktu altına ciğeri altı lister, altı hileli. 1000 lira yapmış, altı hileli. Dedi ki, ben kaş yerde, ne yerdim diye. Bize aldatan bizden değil, aldatmadım. Görüldü, de malın kurtulması geliyor. Efendim, o ee, sertlik de gerekebilir, Afrihamit Han iyi bir insandı, mümin bir insandı, bir kere mümin bir insan olunca yani işte nerede içki içen, zina eden, imansız idareciler, rüşvet alan, milletin parasını efendim oraya buraya sarf eden insanlar, nerede mümin insanlar, pitalit dediler bu Afrihamit Han için, parası devletin tasarruf ediyor diye. O yapıları kullanmıyor. Dış borçları ödedi diye. Yani bir insan kötülenebilir. Hatta Allah'a kötü diyenler var. Yok mu Allah'a kötü diyenler? Var. Peygamberi kötü diyenler var mı? Var. Kur'an'ın kötü diyenler var mı? Var. Bir şeyin kötülenmesi bizi yıldırmasın. Biz kendi terazimizde kalkalım. Hatırhanet'in sana bir zararı var mı? Bana bir zararı var mı? bir zararı oldu mu? Millete bir zararı oldu mu? Olmadı. Kime zararı oldu? Mason'a zararı oldu. Emperyalistlere zararı oldu. Sırplara zararı oldu. Yunanlalara zararı oldu. Gayrı hüküplere zararı oldu. İslam'ı kurtarmaya çalıştı. Devleti, devletin çökmesini 30-40 sene 40 sene tehdit etti. Ve milleti yetiştirdi. Eğer Abdülhamid'in yetiştirdiği insanlar iyi çalışsalardı, yani onlar istekler haline yaptılar ama yetmedi. Eğer Abdülhamid'in düşmanlarla millet kalmasaydı, Abdülhamid'in arayında propaganda yapanlar, o ihtilalle onu devretliler biliyorsunuz. O o aptallar olmasaydı, devlet ayakta kalsaydı, bugün dünyanın süper gücü bizdik. Hiç olmazsa süper güçlerden birisi bizdik. O Abdülhamid düşmanları, Abdülhamid'i devrenler, Abdülhamid'i tahtından indirenler meleketimizi batırdı. Devletimizi yıktı ve bugünkü karayazımızın sebepleri onlardır. Bugün sırtların elindeki mazlum kardeşlerimiz, kızlarımız, hanımlarımız, erkek kardeşlerimiz, zavallılar, esirler, işkence görenler, gülüm çekenlerin kökeni Abdülhamid'i devrenlerdir. Devrenleri destekleyenlerdir, doğruyu göremeyenlerdir. Abdülhamid, devletin şey dağılmasını engelledi. Belki yani o mimar üzerine millet onu anlayıp destekleseydi, Balkanlar elimizden çıkmayacaktı, Osmanlı Devleti de yıkılmayacaktı. Masonların sözüne kaldılar. Masonlar üstün insan oldu, doğru insan oldu, memleketi yıkanlar vatansever oldu. Hâlâ tarih kitaplarından, edebiyat kitaplarından onlar mededildi. Hala hain Tevfik Fikret Hala Hâlâ, efendim bilmem, Atülhamid'in karşısına çıkmış herif-i nâşerifler mededildi. Hâlâ acildesin. Edebiyat taraflarında yer alıyor. Bu bir oyundur. Bu oyuna gelmeyin. Bir sak küpülenebilir. Hatta söylediğim gibi Allah'ı küpüleyen, Peygamberi küpüleyenler var. Küpülenme sizi şaşırtmasın. Küpülenen insanı düşünün, siz değerlendiriniz ya. Yani önemli. Değil. Bu tarafta düşülecek olur, fakat bazı İslami devletlerin ona karşı, örneğin hani bin düşmanlarının bir şeyi var da düşmanlıkları var, onu anlıyoruz. Kızosu'ndan intihamit, bilmem ne, hürriyetleri yok ettiği, despot, zalim, müttevit diyorlar, işte sansür teşkilatı. Peki bir devletin sansür teşkilatı olmayacak mı? Tatsiyet teşkilatı olmayacak mı? Abdurrahman'ın tabiiyet teşkilatı yok mu? Türkiye Cumhuriyeti'nin miti yok mu? E, CIA değil yok mu? Amerika'nın? İngiltere'nin internetsiz servisi yok mu? Elayi misin yani? Bu lafalarla nasıl kanlayacaksın sen? Elbette olmayacak. Abdurrahman'ın tabiiyet teşkilatı yok. Tabi koruyacak. Koca devlet. E onda ne var? Bazı İslami çevrelerin onu kötülemesi enayiliklerindendir. Gerçekleri yorum Ve Emre'nin son e, 19. asrın konunun 20. günün bastık başını tanıyamamalıdır. bu ağırlarındandır. Tabii ben de tezgir ediyorum. Başında söyledim. Abdülhamid Han'ın melek olduğunu söylemiyorum. Kırkırlar vardı. Nedir mesela? Benim tenkil ettiğim kutudur, kutudur nedir Abdülhamid? Yani Allah'a rahmet edin, dur içti yazsın, mekanın içerisinde durur. Benim tenkil ettiğim taraf nedir? 31 vakası olduğu zaman hareket ortası Seranik'ten gelip, İstanbul şuradan da kapılarına dayandığı zaman, taş kışlayı kurşunlamaya başladığı zaman, padişah diyor ki Abdülhamid, yani son günü, son günü. Geliyorlar diyorlar ki, efendim bunlar çapulcu bu hareket orjüsteninden, hürriyet orjüsteninden çapulcu bir herifler. Müsaade edin bunları kahraman edelim. Hayır diyor. Benim için kan dökülmesin. Bunlar beni istemiyorlar. Bunlar hürriyetini istiyorlar. Memlekete bir rejiminin değişmesini istiyorlar. İstiftadı istemiyorlar. Santanat kalsın, Cumhuriyet kurusu, demokrasi kurusu istiyorlar. Ben vazgeçebilirim. Benim şahsen santanatta bir gücü mümkün. En büyük hatalığıdır. En büyük, büyük hatasıdır. Kendisinin şahsi saltanatının e, e, vücudunun sıhhatinin içine sımsıkı giriş olarak bağlı olduğunu devletin bakansının anlaması lazımdı. Oradaki korumanın kendisini korumak olmadığını, devleti korumak olduğunu anlaması lazımdı. Çünkü hareket ordusu sarayı yağmaladı, hazineni yağmaladı, devleti sattı, ülkeyi parçaladı. O alanlarla kendisi silahını alıp ordunun en başında Şimdi alıncaya kadar çağrışması lazım. Bunu beceremedik. Bunu beceremedik, kendini hal ettirdi. En büyük kuturumudur. Yani İslami cepheler, eğer böyle bir şey söylüyorlarsa, çok iyi bir insanda ama fazla merhametliydi diyorlarsa, tamam, doğru öyleydi. Yanlış gördük. İnsanlar olayların içinde olayları doğru değerlendiremezler. Olayların heyecanı onlara çok yoğun bir propaganda var. Bütün Hazreteler aleyhinde, herkes efendim, Türkiye, kuş da okuyan, araba da okuyan. Herkes düşmanı atılan adam. Hep sıkıntılı. Ya adamın da morali var yani. Her insanın bir morali var. O da yıkılabilir. Yani sokara bak ne yapsın? Etrafındaki kimse ilgi göstermiyor. Oraya hırsız girmiş. Veya evet, e, sahte asker girmiş. Sokulmuş yanına kadar. Kimse ilgi göstermiyor. Korktu, çekindi, eee baktı. İşin şey gibi gördü teslim oldu. Devleti teslim ettiği devleti teslim edildiği alanlarda yamaladı. En büyük hatası bu. Ama o da iyi bir şeyden oldu. Allah'a affetsin. Amerika kültürünün eserinden Amerika'da çocuklarımızı nasıl muhafaza edebiliriz? Muhafaza çok önemli bir husustur. Bunun için mutlaka kendimizin eğitim müesseselerini kurmamız lazım. Çocuklarınızı kendi koltuğunuzu ana okuluna vereceksiniz. Ana okulunu mutlaka koyacaksınız, mecursunuz. Yemeyeceksiniz, oruç tutacaksınız. İşinizden, tırmanızdan arttırıp ana okuluna vereceksiniz. Dediğimde. Bu kadınlar, bu çocukları baş edemiyorlar. Baş edeceğiz diye canlıların burnlarına geliyor. Çocuk doğuyor, bir daha doğuyor, bir daha doğuyor, bir daha doğuyor, bir daha doğuyor. Doğum kontrolü yok, tamam ben doğum kontrolünün karşısındayım. Olmaz, artsınızdayınız. Fakat bir annenin bu çocuklara bakmak için şeyi var. Bir kapasitesi var. Ben onu biliyorum. Benim annem yedi çocuk büyüttü. En büyük çocuklar öldü. Ee, hanımların rahat etmesi için bir anaokul açacaksınız. Çocuklar oraya gidecek, kadınlar rahat edecek. Normalde bir kursun uyuyacak evinde. Yazık. Gece emzireceğiz diye, altını temizleyeceğim diye, ağlıyor diye, dişi sızlıyor diye, kulağında bilmem bir şey var diye, gece uyumaz. Efendim sen uyursun. Anne bakıyor diye. Sen sabah işe gidersin dinlenmiş olarak. O da gündüz akşama kadar çocukla uğraşır. Yapma evladım, etme evladım, çıkma evladım, vurma evladım, kırma evladım. E, bunun da bir, bir şeyi var yani. Ana okulu kuracaksınız bir. Ondan sonra ilk okulu kuracaksınız iki. Ondan sonra bakın burada kiliselerin pazar okulları vardır. Biliyorsunuz. Yani nereye gider de gitsin. Cumartesi pazar. Ayrıca kiliseye gidiyor. Dinini öğretiyor. Amerikalı şeyle. Siz de Çocuğunuzu normal bir okula derseniz bir de akşamları ve cüvanesi pazarları, partikleri ve yazları çocuğunuza dini eğitim verecek bir yetişi kuruyorsunuz. Vazifeleri eksilir. Vazifeler dediğiniz kimseye maaş vereceksiniz, o çocuklara dini bilgileri öğretir. Biz böyle eğitim kafalarını yaptığımız zaman hanımlara yemek pişirir miyoruz? Bedene de pişirtmiyoruz. miyoruz? Şey Çekip gidiyor. Açılıyor. Adımlara, çocuklara baktırtmıyoruz. Pedagog, öğretmen getiriyoruz. Anaokul öğretmeni. Çocukları alıyorlar, anneler babalar götürüyorlar, teslim ediyorlar. Tamam, sen gelin bir şart. Uludağ'a gez, beyinin yanında gez, keyfine bak. Yani rahat etmesini istiyorum. Çocukların eğitimine şey yapıyoruz. Onlar da toplandığının sonunda sevgilendiler tercih ediyorlar. Gidiyorlar, seyrediyorlar. El işleri öğrenmişler, ilaniler öğrenmişler. Çocuk anaokulunda sosyal hayata girer, sosyal hayatı falan ise sonra ilkokulda başarılı oluyor, lider oluyor, sınıf liderleri oluyor. Yani o bakımdan ana okullarda kuracaksınız, kendiniz çocuklar size iyi mi terbiye edeceksiniz? İyi mi çocuğunuzun iyi olacak? E, şey, Bakın Murat mıdır? Murat mıdır? Gel gel ben Murat. Murat. Murat kardeşimiz bakın bir şey giymiş, efendim, tişört giymiş, no İslam, no peace, no İslam, İslam, no peace. No. Bu bir propagandası, bir giyim propagandası. Başkası ayı resmi çiziyor, kurt resmi çiziyor, haymen resmi çiziyor, bir şeyler yapıyor, başka şeye beklenme yapıyor. Bu da bunu seçmiş. Bakın giyimde bile bir şey yapılabiliyor. Çocuklarımızın de öyle yiğimleri, kuşamları, işleri, dişleri efendim, küçükten yemiş. Onun şeyini de beğendim ben. Murat kardeşimizin. Dün Cuma'ya gittik. Afkak bir fiyateti giymiş. Hem kolu uzun, hem bacağı, hem serbest, hem rahat. Biz terledik, o terlemeni vereceğiz. E, efendim, rahat oldu. Hem de Müslüman oldu dedi. Hangi Amerikalı baksa, bu Müslüman. Devam. Tamam. Biz Müslümanlarımızı saklanıyoruz ki. Müslüman olduğunu bilsin de, İslam hakkında bir soru sorduk. Bizi anlatalım. Hazreti İsa'yı anlatalım. Filistiyanlarının nasıl bozuluyla anlatalım. İslam'ın hakkıyla olduğunu anlatalım. Elimize fırsat değil. Onun için bizim giyimimizden Müslüman olduğumuz belli olmalı. Yani şeyle karışmamalı. Karşı karşıya konduğunuz acaba Amerikalı Müslümanla karışamamalı yani belli olmalı. Çocuğumuz da o tarzda yetişme. Çocuğu siz evinizde yetiştiremezsiniz. Telekoşun böyledir. Annenin babanın çocuğu yetiştirmesi <gülüyor> kısıtlı olur. Çocuğun çünkü yetişmesi sadedir, bilginliğidir. Aynı zamanda sosyal terbiyedir. Sosyal davranışları bahis konusu. Siz çocuğa evde yetiştirmeye çalışırsınız, çalışırsınız çocuk evde hücün olur. Hücüz <gülüyor> olur, terbiyesiz olur. Hayır dersiniz, yavramlara hiç bunu yaptırmak istemiyorum. Terbiyesiz olur. Okula gönderirsiniz, orada başka çocuklarla dengeli olur. Sosyal hayat hakkı ver. Efendim, bazı çocukları sever, onlarla arkadaş olur. Bazı çocuklara kızar, arkadaşım. Öğrenmen onlara şey yapar. Mesela kalemini kaybeder. Çaldırır. Ağlar. Kalemini korumasını öğrenir. Bir şeyi sever. İster Ermanoğlu. Adresi ağlayarak yaptırır da ama orada ağlamak sökmez. Ağlamanın para etmediğini öğrenir. Bunların hepsi sosyal şeylerdir. Sosyal terbiyidir. Çocuk sosyal terbiyedir. Öğrendiği zaman ve bir de Oyun zamanında oynadı, istirahat zamanında, istirahat ettiği zaman iyi yetişir. Sen oyun zamanında sırt dışarı gönderemezsen, evladım ben seni baka götüremem. Neden? Akşam yemek yapılacak, baban gidecek diyeceğim. Ağırı çünkü köçün olur. Onun için çocukları yetiştirmeye çok gayret edeceğiz. Özellikle sen Hüsumasın evladım, aman İslamiyet'ten ayrılma, İslamiyet'i sev diye. Peygamber Efendimiz'e de, Kur'an-ı Kerim'i sevgiyle karşılaşacağız. Peygamber Efendimiz diyor ki, Çocuklarınızın Kur'an sevgisinde, peygamber sevgisiyle ilişkildi. Şimdi Almanya'da küçük bir çocuğu anlattılar bizim, imadan denilmiş bir çocuğu. Okula gitmiş, Alman okulunda Öğretmen şey demişler, çocuklar dua ederiz, böyle mi yapıyorlar? Böyle dua ediyorlarmış. Böyle dua ederken, küçük bacaksız bizim, Müşman kardeşimizin çocuğu, afacan, yanındaki böyle yapınca Müşman, bir kesinlikle olacaklar. Ne var demiş. Nasılmış öyle öyle dua mı edin mi? Biz böyle dua ederiz. <gülüyor> yani şeytan fark ediyor. O da ikisi de böyle öğretmişler, böyle dua ediyorlar. Öğretmen başlarına bitmiyormuş. Niye böyle ediyorsun? Biz mi dua ediyoruz? Böyle çocuklar var ki, acacan küçük hocasın her e, şey her türlü alıyor. Yarın bu yaptığın doğru değil diye ne? Elimde güzel selvi almış. Ben bunun güzellerini biliyorum. Yani çok dinledim, memnun oldum. Onun için çocuğunuzu İslami şuurla yetiştirmeye dikkat edin. Sen Müslümansın evradın, yemin böyle olacak. Sen Müslümansın evradın, davranımızın böyle olacak. Sen Müslümansın evradın, böyle yetiştirin. Orada tezidi yapmak için, Allah rızası için çalışırken çocuklarımızın bir özellik de okul, televizyon vesaire tezidiyle nasıl koruyabiliriz? Bunların hepsini alternatifli durmak şeklinde, durmak güvenliğe bakıyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Medine-i Münevvere'ye gitti. Gittiği zaman orada Medine'yi i Münevvere'nin yerleşmiş bir pazarı olduğunu görüyoruz. Gezdi pazarı, bu pazar İslami pazar değil dedi, başka bir yerde bir pazar, alternatif pazar oldu. Ve bu pazara bazı şeyler getirdi, kurallar getirdi. Dedi ki bu pazarda yer tutmak yoktur, herkesin özel, belirli yeri olmayacak. Kim erken gelirse, nereyi kapatsa orada şey yapacak, bilmem ne koydu, şeyler, usul koydu. O pazar sonra gelişti, öteki pazarı yok etti. O kapitalist pazarı yok etti. Orada efendim, ucuz, daha güzel malzı satılma şey yapmaya başladı. Bir dakika insanlar zengin olmadı, tel çalışan kazanç sağladı. Yani biz Müslümanların yapacağımız şey, müessese bizim olmadığı zaman alternatifini kurmak. Bakın biz alternatif radyo kuruyoruz. Yani. Biz Müslüman olduğumuz için, radyolar ıslahcı olmadığı için radyomuzu kuruyoruz. Alternatif televizyon kuruyoruz. Televizyonlar Müslümanca olmadığı için Müslümanca televizyonumuzu kuruyoruz. Alternatif dergimiz var. Yani dergiler beğenmediğimiz için dergi kuruyoruz. İnşallah televizyonla beraber e, gazetemizi kuracağız. Çünkü biz e, hürriyete tabi olamayız, mirdiyete tabi olamayız. Efendim, şu veya bu abuk sabuk kaç diye batının uşağı, hemen kendi milli değerlerini bilmeyen insanlara taziye olamayız. Bizimken bir şeyimiz var. Alternatifini kuracaksınız, başka çare yoktur. Bu sizin için hem bir iş alanı açmaktır, hem de ee, sevaplı bir şeydir, hem de istediğiniz korunmayı yapmak için bir şeydir, hem de tebih vasıtasıdır. Sen okul açarsın, yanındaki Pakistan'da da çocuğunu sana gönderin. Amerika'da çocuklarının terbiyesi beğenirse, o tarzda şey yaparsan, o da çocuklarını gönderir, o da Müslümanlaşır Hepimiz Müslüman olur. Peki da olsun? Tamam. kaldı. Bir saat geçmiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Cennetine cemaatine cümleni bir şeref Ahir ve akıbetlerimize hayır eylesin. Müslümanlar, zıra, zıra, zıra, zıra, zıra. Müslümanlar, râbînler, râbînlînlînlînlînlînlînlînlînlînlînlînlînlînlînlînlînlînlînlînlînlînlînlîn Şimdiye, hanımlar ve beylerden, müsait olandan gas almanı gelecekler, ikinci nevazından... ...bizim için abi. Nasıl? Birkaç dakika var mı bizim için? Buyurun. Hede şöyle... <gülüyor> <Ece> olsun size. <gülüyor> Milletin... <gülüyor> şöyle... <gülüyor> yavaş yavaş, yavaş röportaj yapıyoruz da, <gülüyor> arkadaşlarla... <gülüyor> <gülüyor> ee, şöyle... Nasıl? <gülüyor> röportaj yapacakmış, uçak ama <gülüyor> Şöyle... Bir daha, iyi bir pozisyon arıyorum yani. <gülüyor> <gülüyor> şöyle, siz orada kalın mı abi? <gülüyor> Ha tamam. Aa, önce kendinizi tanıtın abi işte böyle bir şey yapıyor herkes kendisini tanıtıyor. Galip yani Beyzi olur, kolunu şu hayveden girdi. Bunu da şaşlılardan çalışıyor. Hayveden. Arabam farkın belki düşüncelerin gidiyor. Çok güzel maşallah Allah daha iyi inşallah tekrar nasıl bir Değil mi? Gayet olumlu bir şey. Evet, şikayetçileriniz, şikayetiniz, önerileriniz gelecek şeyler. Eşştallah. Hoca bahsettiği iki uçuşu var içeri. Daha sonra ücretiniz, yani yemekleri bir yaptık. Bir <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> çocuklara bakacak, öyle özel bir şey. Yani, Görüntü bak herhalde daha faydalı olur. Biraz ha hmm. hanım barışsınlar. İnşallah. İnşallah. Abi, <gülüyor> şey Abi, sağ olun. Abi bir şey soracağım. Ağabey, şey diyor? Uçurma. Ne işe Nasılsınız? Allah'a bir misiniz? <gülüyor> <Ayvancım bak>. <gülüyor> <Kendinizi> <gülüyor> tanıtabilir misiniz? Kendinizi tanıtabilir misiniz? Yok, yok herkes tanıyor. <gülüyor> ben, tamam. Verli, Mehmet abi <gülüyor> Good. başka? Başında yöresinden olur. Tamam. Kim Tam partimdeki zinceren güzel herhalde. Gayet güzel. Türkiye'de dinlenmek için bir ay için dinlenemedim ama bu iyi bir dinlenme fırsatı buldum. Gayet hoş bir ortam. Memnun oldum. Evdeki kararın nasıl? Duyduğumda yeni evlenmişsin. Yeni evlendik ama daha <gülüyor> daha balayını yaşıyoruz şu an burada. burada Hayır, sen İnşallah, balayını burada yaşıyoruz. burada geçiyoruz. Ay çok güzel. İnşallah göçten sizi göreceğiz. Balayda devam ediyoruz. İnşallah. Orada yer buluyorsunuz İnşallah, inşallah. Başımızın üzerinde musunuz? Yani vakit olursa götürürüz. Hoca Efendi beraber? Hoca Efendi vakit olursa götürürüz ya yani. He, inşallah. Şey, Kamp hat, hakkındaki düşüncelerinizi alalım. Kanka, Şikayetleriniz, önerileriniz. Profesyoneldeyiz hâlâ biliyorsunuz. İnşallah üçüncü kalp profesyonel olacağız. Daha neler yapabiliriz gelecek seferler için? Daha görev da alındı, daha profesyonel için yaparsam. Herkes yapıldığı sıfırda ne yapar? Oldu. Sıfırsızlık olarak böyle. Öner Efendimiz'in emri, tanışmak. Görüyor ki bilmiyormuş, bilmiyormuş. Seviyorsa tanışacak. Tanışmazsa aciz o. Yani becerimiziz aciz bir insan ki seviyor bir insan da tanışmaz. Birbirizi tanıyın diyor. Tandın zaman adını öğrenin, baba adını öğrenin, memleketini öğrenin. Olmadığı zaman ararsınız, hastalandığı zaman ziyaret edersiniz, ihtiyaç olduğu zaman örneğin ona destek olursunuz diyor. Peygamber sallallar yeriseler diyor. Onun için ben. Kardeşler, sorumlu bakmasınlar. Üneketlerini doldurun. Çünkü şu an ilim dedi, işte şey dedi, İslam dedi. Yani tanışmanın böyle olması gerekiyor. Bir de devamlı olması gerekiyor. Yani tanıştık ve hasta e, olursa ziyaret edersiniz, Allah ﷻ affetersin. İhtiyacı olursa yardımcı olursunuz. Hiçbir şey olmazsa ziyaret etmektiz sevap. Şimdi tanışacağız ama bir hadis şerif bereket olur. Anlatalım. E, bir mü'min, bir mü'mini Allah rızası için ziyaret ederse, yani başka dünyevi maksat yok. Allah razı olsun, müsait, bizim oraya, ziyarete gelmişler. Mürmin, mü'mini Allah rızası için ziyaret ederse ne olur? Azze ve Aziz ve celil olan Allah şöyle buyurdu diyor Peygamber Efendimiz'e حَقَّةْ bir iyi filya. Benim bir için birbirlerini ziyaret edenlere benim sevdim, benim onları sevmem hak olur. Yani onların mükafatı olarak Allah'ın mutlaka onları seveceğine dair bir müjde bu böyle. Onun için müminin müminin ziyaret etmesi çok sevaplı olan işlerden birisidir. Bir, imam Gazali'nin İslamda bir hadis yerli var tabi hadis ama o yazmış kitabına oradan ben okumuştum diyor ki e, İmam Gazali bir kulun mertebesi yüksekmiş. yüksek dereceli Allah imiyle de kıymetli bir kul ama meraklar anlayamıyorlar derecesinin neden yüksek olduğunu bakıyorlarmış ki manevi bakımdan derecesi yüksek ama ne bu yani? tek olağanüstü böyle bir ibadeti onların anladığı cinsen böyle bir şey yok faaliyeti yok demişler ki yarabbim bu kulunun derecesi yüksek ama bu konunun derecesinin yüksek olduğu sebebi anlayamadık biz buyurmuş ya Allah'ın değerli takip edin bu kulunu inceleyin bakalım araştırın takip edin melekler yolunun üstüne çıkmışlar bir yere gidiyorken onun karşına çıkmışlar tabii yani insan kılığında çıkmışlar demişler ki ey ne türüydür Nereye gitmek istiyorsun? Demiş ki, falanca yerde bir arkadaşın var, onu ziyarete gitmek istiyorum. E peki, nereye gidiyorsun yani? Bir işin mi var orada? Hayır. E şu sebepten, bu sebepten, çeşitli ihtimalleri saymışlar. Hayır, hayır, hayır. Peki, niçin gidiyorsun? Demiş ki, ben onu Allah için seviyorum, Allah güzel için ziyarete gidiyorsun. O zaman melekler anlamışlar ki, bu kulun derecesinin yüksef olması, Allah için dilesini sevmesinden, Allah için onu diyelet etmesinden. Onun üzerine demişler ki ona, tıpkı, ne hoş bir insansın sen, ne kayıp oldun, ne hoş oldun. Ve tabi memnun ki, yürüdüğün yol ne kadar hoş bir yol, adetin bu sözü ne kadar güzel bir adet. Ve tabi cehennem cennet de sana ne kadar uygun düşer, hoş gelir. Diye böyle verip diye, hadi sevini, onu verin. ve tabi. Yani Allah için ziyaret çok e, sevaflı olan işlerden biri. E, ziyaret eder insanları. Yani hiçbir şey olmasa tanıştığı bir kardeşi ziyaret eder. E, i̇htiyacı varsa yardımına koşar. Şimdi mesela bugün öğrendim ki, Amerika'nın 3-4 yerinde 3-4 cami peş peşe böyle e, tahrip edilmiş, birkaç tecavide uğramış gibi böyle şeyler söylediler. Duydum. Hangi eyaletler olduğunu bilmiyorum. Ziyade camiyi kırmışlar, kompütürler birden çalmışlar. şişeler, 3-4 tane böyle olaylar çekiler. Şimdi ben onları biraz daha sonra soruşturacağım, araştıracağım ama evet. yani birlik beraberlik içinde olmanın da çok faydaları var. Bir insanı ismiyle tanıyacağız, baba adını da öğreneceğiz, memleketini öğreneceğiz, işini, mesleğini öğreneceğiz ki sağlam, sağlam bir açıklık olsun. O yanında oturan şahıs kimdi diyor, soruyor, tanımıyorum. E niye tanımıyorsun? Yani bak camiye gidiyor, gidiyor falan. E, tanımıyorum. Ben mesela gitmişim, dikkatimi çekiyor. Beni davet etmişler, bir şey yerim. Valla bizim camiye gelir, gider ama diyor, tanımıyorum Niye tanımıyorsun? Camine gelip gidiyorsan sorun. Neyin nesilsin diye, bir sorun. Halimlerden bir tanesi, Hacı'ya şey. gidiyormuş, halim ama. Şapka farkına Büyük halim, o parası konuyor mu? Belki parayı tutmuyor elinde, belki ağaç yöremiş, Bir beldeye gitmiş, Kami'ye girmiş, namaz kılmış. Evet, otel yok, bir şey yok, kalmış. Sabahleyin gelmişler, adam cavide, bir namaz kılmış. Ölen olmuş adam cavide, namaz kılmışlar. İkinci oldu, adam cavide, namazı kılmışlar, gitmişler. Kaç gün olduğuna bulursun? Birkaç gün böyle, nihayet jetonlara düşmüştü. Ne demişler, bu adamı hep ittik mücamine görüyoruz, bu adam ne yer, ne içer falan diye, kaç gün sonra kapıda başarıya gelmişler, ya o var ya kimsin, neyin nesisin, ne yersin, ne içersin demişler, yemek ye demişler. Ötekisinin de şeyine bak, yani ne istiyor, ne de gırtmıyor, tahammül ediyor. Ben e, hayret ediyorum, kitaplar yalan olmayan bazı rivayetler, yani okuyorum, Mesela bir alimi bahsediyorlar. Mekke'de hiç abdest bozmamış. Harem işleri bir dışlar çıkmış. Harem'in hududları var. Yani ömre yapmak için oraya kadar gidiyorlar dışarıya. Orada idrama indirip ömre yapıyorlar. Harem'in dışında. Mekke'nin, Harem'in hududunda hiç abdest bozmamış. Saygı'ya bak. Özelleri var. Hiç ayakkabı giymemiş. Haftada bir abdest alırmış. Birisini duydum. E, uyumuyor musun beannem? Uyumuyor. Müşafesi kuruldu. Veya oturarak büyüyor, yemeği aslanmadan büyüyor, nasıl seyahat edeyim. insanlar. Allah bizi biz sevdiğimize teşekkür ederim, muhabbet eylesin. Böyle tanışacağız. Onun için önce ben kendimi tanıtayım, örnek olsun diye. Sonra sağdan şöyle döneydim. Ben kardeşiniz Mahmut Esad ismim. Babamın adı Halil Necati. Halil Necati oğlu, Mahmut Esad köşer. Emekli profesörüm. Ankara İlahiyat Bakı'nı 27 sene hizmet yaptım. Evet, güzel bir, bir makamım vardı. Evet, bölüm başkanıydım. Yani, emretim çok hızlı şeyler vardı. Ama emeklilik katını elde eder etmez, kendim emekliliğimi istedim. Ayırdım orada. Çünkü hocamız bize bu tekke vazifesi emretmiş, havara etmişti. Böyle uzaktan zor oluyordu. Cumartesi de pazardan İstanbul'a giderek bu işi yapmak zor oluyor diyor. Emekli katını elde eder etmez 27 yıllık hizmetten sonra hemen evet, emekliliğimi istedim. Çok alamda rahattım, asistanlarım vardı, bölümler, benim M&M'de prestijim vardı dediler. Onlara şey yapmadık, emekli oldum. Emekli olduktan sonra bizim vakuplarımız, şirketlerimiz ve çeşitli e, sosyal kuruluşlarımız var, derneklerimiz var. İlim, kültür, ahlak sanat e, derneklerimiz var, kadın aile eğitim derneklerimiz var, vakıflarımız var. Bunların şubeleri yüzler yüzlerce şubesi var. Onların çalışmalarıyla şeyde. devam ediyorum. Emekli profesörüm, yani bu sosyal bir işlemi yapıyorum. Buraya gelişimde kardeşlerimizin burada bir kamp çalışması, bir eğitim çalışması, yapacakları bana bildirildi. Davet olurdum, onun için yapacağım. Şanakkale'deyim. Şanakkale'deyim. Ama ailemiz annem babam akrabadır. Yani kökenimiz birleşiyor. Dağınık değil. Ailemiz Şanakkale'ye Buhara'dan gelmişler. Yani hatta ailemiz Arap'ın bir rivayete göre yanlarında Arap hizmetçiler, ile beraber gelmişler. Oraya yerleşmişler. Kökenimiz Buhara. Buhara'ya da İcaz'dan gitmiş, Peygamber Efendimiz'in ailesindenmiş, büyüklerimiz şey bize, bunlar da evlatlarımızın üzerindeyiz. Şöyle ee, gitme alalım, edebiyatı, dini edebiyattır. Osmanlı e, Edebiyatı üzerinde dini edebiyatı üzerinde, benim bir şeyimde, büdüsel edebiyatı, TÜRKÜSÜSÜYDÜ, TÜRKÜSÜ. Çanaköne, şu anda İstanbul'da oturuyoruz. Nakonim, bir misafirin belki de çalıştırım. mi hocam? Mikrofonu çalıştırırım. Mikrofonla herkes iyi yani bayağı Anasın arkadaşım. Evet. Barca'dayız. Son modaklı ikametli. Bir makine yüksek mühendisi. Rofol çıkabilir. Rofol çıkabilir. oradan. Alayım. Çek. Çek. Çek. Çek. Çek. Çek. Çek. Çek. Çek. Çek. Çek. Çek. Çek. Bakıyorsun yani, <gülüyor> <gülüyor> yani efendim neresinde şey yapıyorsan? <gülüyor> İsmim Murat Makaracı. E, hocamızın dediği gibi bakmıyız aslında. Sonunda da doğduğuydu. Babam Mert'in bir şeyini yazdık. Kendimi başıma bir şey yapmıyız. Master'mın en Şu an doktora da venesil Üniversitesi'nde doktora çalışmasında başlayacağım inşallah. Hepimizden ve hocamızdan Allah'a emanet Allah Allah'ım Yeni <gülüyor> <Değil> mi? <gülüyor> <gülüyor> Allah ayarını <gülüyor> yaparsan Hüseyin'e. <gülüyor> Ömeroğlu Hüseyin Arslan. Aslında Konyalıyım Ailem Aydın'da Nazil'de oturuyor. 1987 yılında Nazil İmantitesi'nden mezun olduktan sonra Orta elektrik Üniversitesi'ne girdim. 1992 yılında Ötü'den mezun oldum. 1993 yılında da Amerika'ya geldim. Dallas'a, Sadrı Üniversitesi'ne. Ee, geçen Ocak, ayı, Ocak ayında Master'ım gildedim. Şu anda doktoraya devam ediyorum. Allah yardım edersin. Allah'a yardım Şimdi Murat ben evliyim deyince benim de zamanlarım e, kabardı. Ben de söylemem lazım. <gülüyor> ben de evliyim. <gülüyor> benim de tane çocuğum var, sekiz tane torunum var. <gülüyor> ben de evliyim. Ben <gülüyor> <gülüyor> İstanbul Mahmut Bulaç, memleketim Kayseri, 1992 İstanbul Teknik Üniversitesi Çele Mönlüsü mezunuyum. Fiyerdezliğe de maske yapıyorum, Allah'a emanet olun. Ölmek için olmasın değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Aşağıdım. <yolu> <gülüyor> yani, Nedim oldu Hazırlılara, yani, memleket, memleketim ispahatı. 1,3 ee, buçuk yıldır Amerikarayı ee, Afroslar bölümlerinde master atıyorum. Kolam Denizli'nin. Halit Doğru, Aşkın Saçoluk, ee, Üniversitesi'nin İmanlık ve Zül'ün. Hala İstanbul'un Büyükşehir şey Belediyesi'nin İman olarak çalışıyorum. Nefşeydi, Amerikada Ziyaretçi'nin benziyor. Sen'i anlayım. Gölge Fejizli Ben metrekâdoğ olun. Ağabey, doğum yeri Eskişehir ve ben Kayser'in, malum Kayser'in meşhur hikâyesini 5, yaşında, 5 yaşında, birinci, bir tablo böyle gönderilirmiş, sokağa eğer akşam saatler gelirse ya, bunda iş yok, çocuklar, adam olacaktır, birbirinden şırak verilmiş, yetişilmiş eğer saatler gelirse de yok, bu nasıl olsa, hiç bir yere gitsin, okusun, memnun olsun ha maalesef patatesini kurtar onun için yani Kayser'in hani, de hani var, bir böyle şeyde da var <gülüyor> benim benim bizim şey gibi bizim yani. kovrulmuş <gülüyor> ayaklarını Allah o hayalim olunurum. Aşağıya doğru 20 seni geçin seven e, Orada her şey mümkün diş oluyor. Allah <gülüyor> Allah. Al. Alıyoruz da şimdi. Başarılı. ayda iki Amerika'da bulunuyor.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 bir kere hanımın başörtüsüyle takıldım. Hanımın başörtüsüyle örtüsüne takılınca, yani baş örtüsü resim veren isteği için ben de milletvekillerinden bir birisi de bunun durumumu bildirdim. O da gitti elçiye bildirdi. Elçi çok üzüldüğünü beyan etmiş, deyasam etmiş. Her de demiş, biz elçinin kefaletiyle efendim, birine buraya gelmiş olduk. Yani, o bakımdan şaka yapıyor, birini bırakmak sırasında. Evet. Müzaffer Baba Ali Osman Erhan 1993 Mutlumak'ın öğrencimi 5 ay önce Fikaro'ya geldim Dili öğrenimi için dil öğrenimini tamamladım. Bir ay üniversitesinden kabul aldım 1 ay sonra nasıl ulusal master'a baksaydım 1 ayda Zon muzaffer'in satramalının içerisinde Tamam. Anladın Bir anladınız mı? Aynı oldu Şakir görmüş. ailemiz İstanbul İstanbul'un, İstanbul'un 93 doğusunda 5 aydır yolu doğusundayız. Allah'a mutlu olsun. Aynen. Aynen. Aynen. Aynen. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bekleyelim. 5 aydır atma edememiz inşallah. Bu bana en yüksek alacağı tıkanmamak nedeniyle de gittim görüntüsü diye. Valla favori olsun. Mehmet İbrahim Kütü, yılında an sayıları tıkanmamak 1994 yılında Hamas'a sınavı uzatmıştı. 5 aydır <gülüyor> İleti'yle inşallah Ohio'dan tıkanmamak için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 ve şu anda Mehmet ve Aydın Dostediğinin var. İdare Eroğlu Ali ee, 1991 yılında Üniversitesi Atalatik Öniversitesi ee, 1993 Kasım ayının sonunda Amerika Üniversitesi'nde Atalatik Öniversitesi'nde Atalatik Öniversitesi'nde yerimizleme geleceğiz. Hasan annem onun torta torta kat İstanbul'da. Selam. <gülüyor> şey, eee evet. Mustafaoğlu evet. ayda teher Aslan Kayseri. İstanbul'da kalacağım numara e, e, 3. E, İstanbul'da İstanbul'un İstanbul'lar sıkıntılı Şu an başımda 4 tane Şu an böyle eee isimle mezmer oğlum Şu anda Troy 80, 80 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nden mevdu oldum. arasında bir master yaptım. 90'dan itibaren, 90'dan itibaren şu ana kadar. Yüzyılda Yüzyılda Üniversitesi'nde bir işini yapıyordum. Onun malzeme mevcutu ve kıyımlık malzeme mevcutu olarak çalışıyordum. <gülüyor> İspak. <Yani>, evet, mevcutum <mevzulde>. Evet. <gülüyor> İyivlediniz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Eğirdir. Eğirden ütüleceğim. Sonra Eğirdir Allah'tan geçsin diye düşünüyorum. Olur. Sağ olun. Önceki Oğul Kona Sekiroğlu, Romun adı Mustafa, Aslan-İspartalıyız evet. ve Ankara'da ütüldü. Ee, sonra İstanbul'a ayaklaşıldı. Tek ee, bir müdürlüsünün şey. <gülüyor> çalışıldı. Troy'di. <gülüyor> Troy'di. Özellikle Ankara hani arasında bir var da. Aslında bu civatta ama tokatlı direkt sesinde çevirmem lazım. Bu patron düşünem girdiz. O yani. Benim doktor şeydi. Ankara'da işte tedavı takıksmından mal Şuradan, sen master yapıyoruz. Görüşmek üzere. Sağolun, Canlı. var. orada da diğer bir noktaya işçi çakalıyor. Böyle bir noktaya işçi çakalıyor. Janssen'e, bir noktaya işçi. bir noktaya benim bir bir tane oluyor, bir şey oluyor mu? Ah, koyun. Doksanın karesi yarısını. Şu an ne zaman piyana, üçüncü des. Nasıl olacak? Ne tür Konya'nın olursa. Ne tür? Ah, bir evet. Evet. gölü bir şeyler var. Evet. Şey, e, siyasal benziyiz mi? Evet. Selamun Aleyküm. Evet. Hayatoğlu e, e, e, Coşkun, Taçoğlu'nun ağabeyim Taşkın oluyor. E, Nevşehirli'yim, e. e, Drexel Üniversitesi'nde master yapıyorum. Bölümün, e, e, e, i̇lçelerden. Ilçelerden. Evet. Bölümün 92 Yıldız Meclisi. Yıldız Tekin. Nevşehirli'nin içinden misin? İlçelerden mi? İlçelerden. Kozaklı'dan. Kozaklı. Gülşehirli'nden görmüştüm ben. Merhaba. Benim adım Mahallem oğlum Mehmet Tarhan. Çankırlıyım. İzmir'de oturuyoruz. İlahiyat mezunuyum. E, Temple Üniversitesi'nde din, din eğitim üzerine doktora yapıyorum. İnşallah bu sene bitirmeyi planlıyorum. Sen o. Hangi ilahiyat? Bu silah. Sema Aydın kaynarım. ilk olarak kadar Türkiye'de kalktı. Türkiye'de e, hayatım geçti. Ondan sonra Hollanda'ya geçtim. O zamandan beri e, Hollanda'da kaldım. Buraya 6 aylığına master araştırması için geldim Ohio Columbus Üniversitesi'ne. Eee 4,5 aydır buradayım. Bana ne ...Türk'ten tekrar Hollanda'ya gireceğim. E, Karaman, Konya Karaman. Konya Karaman. Evet. Bilal. Evet, ona bilal. Evet. Ama evet. Konya'sını sirelim mi? Karaman değil mi? Sizin değil mi? Sizin hemşeri oluyor. Sizin hemşeri oluyor. Evet yani karama değil mi yani. biri? Ben karabınar. Konya'da Nasıl oluyor <gülüyor> Ereğli <de öyle>. <gülüyor> <şeyde gülüyor> mi mı? Ereğli Konya'da. Ereğli doğuda, Cingi Oldu mu? <gülüyor> Olacak canım, yani. i̇ki, üç tanesi, i̇ki üç tanesi, ilk olduktan sonra yalıba. Yani bilirsiniz. Bir kere soğukta Onların bile durumu Böyle sağardı da <gülüyor> yani oluşsa onu göreye bakalım. Gel bakalım. Selam. Gürdal Aslan. Memur Can Evet. <gülüyor> <gülüyor> ben içinde doğru duydum. Yalnız doğru gözükmemdir. Annen de Ayva'nın ilçesinde Ay Evet. Şey. Bizim ilçe? Evet hocam, sizin gelize Sen şey yapmak istemiyorsun. Yok, yedik. Tatlımla Ben bizler burada. 1990'da İstanbul Teknik Üniversitesi elektrik bölümünden mezun olacağım. <gülüyor> <gülüyor> Daha sonra İstanbul Teknik'te master'a devam ettim. Daha sonra bir burs buldum, işte üret bursuyla buraya geldik 90'lardır Üniversitesi'nde elektrik denirma master yaptı. İnşallah bu sonunda da tüm ayet bulundum. içinden mi var? Gülpınar. Gülpınar. Gülpınar. Tamam işte. Baba Babakar'la tarafı. bir kızın Buyurun. Evet. Ahmetoğlu Hasan Güneş. Biz Bursalıyız. Annemler burada Rıskan göçmeniz babamda. İTU Makine bitirdim. Daha sonra ben İTU Bursa'yla e, Amerika'ya geldim. Bir ay üniversitesinde doktor yapıyorum. Elindeyim. Dünya Bırak diyoruz. Adiyem olayım. 93. Bu üniversitesi. Mesela ay önce, Kayserihani'yi geldim. Şu an Brecht Üniversitesi'nde bir ee, Adıyaman'daki şahsı yapmadı mı? Mesela mimar e, Osman... Osman, e, Osman Yaşar. Osman Yaşar dediği arkadaşım var, <gülüyor> var mı? Onunla ilgili. Öpüşür. filan var orada. Hanım'ı ilerleyecek. Yani Osman ee, evet ben hanımlara ders yapıyor. İspanya çay Öz ıslar. İspanya Ben mimarları çok severim yani. Yani ben beşle gidiyor. Bakkese hizmet görüyor. İkisi <gülüyor> de farklı yerlerde çalışıyor. Pek çok da muhittir ancak diye biliş var bir okuyor Zeytin. Hüccamide bir de kat ediyoruz. Hastaneye başkent. Ben de paranın bir çıktı. E, formada... Vakfımızın bir şeyini açacaktık, evet. oraya gittik, oradan da Güneydoğu, Anadolu'da bir gezi yaptık. Kocak gezme dediler, terör var dediler, böyle evet. olur, böyle olur filan dediler. Biz Urfa, Adıyaman, Kahtar, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Batman, evet. efendim, Batman, ziyaret. Efendim, bilmem orada özel karar bir şey. Bit biz, efendim, Van, yavaş, Vandan daha dolaşacaktık bir e, de balık dolaşacaktık ama vakit az olduğu için oradan uçaklar İstanbul'a dönüyor. Daha önce de birkaç defa gittim. Adıyaman. biliyorsunuz Yaman ne demek? Yaman ne demek? Türkçe'ye Yaman ne demek? Efendim? Yaman, Yaman kökü demek. Kötü. Kötü demek. Fera demek. Kesinlikle. Onun karşısı o kökü ne? Yakşil. Yakşil, iyi demek. Yaman kökü demek. Yakşil, Yaman. Ee, bir söz var, her şeyden gelmiyor. Orta Asya'daki o Budap Ludwig'ten filan geliyor galiba. Onlar bahçe diyorlar, biz değiştirelim. Herkes yakışır. Herkes yakışır. Ben yaman. Cevazı yani böyle söylüyor. Atatürk Herkes yakışır. Bahçe yakışır. Ben yaman. Bahçe, buğday. Ben saman. Yani herkes buğday gibi kıymetli, ben ot gibi buğdayın sabı gibi değersin. Yaman demek. E, kötü demek. Huzurlinin bir şeyi var. Şiiri var. Üzülünün şiirinde geçiyor. Yahşi Yaman sözleri. Efendim Yahşi görünür. Suretleri Mehveçlerin ama Yahşi nazar kıldıkça Kıldıklar Daha doğrusu Yahşi nazar kıldıklar Seven camı Yaman'dır. Manasını yüzleri Yahşi görünür ama Çok dikkatli baktığın zaman Bu işin sonu Yaman'dır verandırdım. Yakşı gömdüm suretleri Mehreçlerin ama yakşı nazar Kıhtık'ta Seren Cam'ın maceranın sonu Yaman'dır. Kötüdür. Tabi bu Yaman'dır. Orada e, yani bakarsa ne olur? Yani gönlünü kaptırır filan manasını söylüyor Kıhtık'ta. Yeni bakımdan da Yaman'dır. Çünkü Namet e, Ram'a e bakmak bile Oyuncu'da Seren Cam'ın işin maceranın sonu Yaman oluyor. Yaman kökü demek. Şu bakımdan söylüyorum, Adıyaman'ın eski adı Hıslı Mansur gibi, Hıslı Kale demektir, Mansur Kalesidir. Aslında orada kale vardır. Orda e, 50 kadar Sahale Kabiri vardır, Mertiyes'den. <gülüyor> Sahabe-i Kirak yapmış, oraları fethetmişler. Oralarda civarda kabirleri vardır, ziyaretgâhlar vardı. ziyaret ettim çoğunun. Efendim? Yani oranın adı Hısl-ı Mansur iken, belki Afasi halifelerden işte Mansur bilen yaptırmış olabilir. Efendim, adını değiştirmişler, adı Yaman yapmışlar. Hangi akıllı yaptıysa, ne zaman yapıldıysa. Tabi Yaman kelimesini biz biraz güzel bayağı kullanıyoruz yani. O adam Yaman bir adamdır. O o Yaman bir süvalidir, Yaman bir silahşördür. Yani işte, Müthiş manasında kullanılıyor. Müthiş demek, o da dehşet verici demek aslında. Ya ben, efendim bugün bir pikniğe gittik, manzara müthişti. Ne oldu ya? Yani? Tüyler diken mi oldu? Müthiş manzara ne demek? Çok güzel demek. Halbuki dehşet verici manasında. Kelimenin aslında öyle. Türkçe'de yavak kelimesi biraz böyle şey kullanılmış. Fakat sizin hakkınız, işin doğrusu oraya hırslı mantur demektir. Bak şeyde, demesin şimdi sorsa, Osman, ben Osmanlı'yım diyorum. Hani siz de hızlı, hızlı varmış olayım diyebilirsiniz. Evet. Veya <gülüyor> adı yakın diyelim inşallah. Selam aleyküm. aleyküm selam Benim ismim Eyüp Nafiz Korkut. Babamın adı Halit. Biz Gümüşhane'liyiz. Ben İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümünü 91'de bitirdim. 93'de master'ım var. Burada ikinci bir master daha yapıyorum. İnşallah seneye bu zamanlar bitirmiş olacağım ondan sonra doktora'ya devam eden arada, misiniz? Yani aradaki de gümüş aralığı var diyor. Sokat girdi, hani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ay, bir aralığı. Bayım muhabbet. Yani oturmuştan da <gülüyor> var. Diyor ki sokat aralığı şeyi sardım. İki yerde geçmişte hemen parkcisi yok kudretler var. Tebüter var tebüter, baz, baz, baz. Türkçesi şu, her kuş kendi cinsiyle beraber uçar. Güvercin güvercinle, de, şahin şahin de. Gümüşhanedir mi? Güvüşhane yazdı ama biliyor. Araya hani bir tokatla gelmiş, fakat işin farkında gelir. <gülüyor> evet, devam.